Yolda insana lazım olan, Arap'ın dediği gibi, el-rafik, er yani. Evvela arkadaş, sonra yolculuktur. Yolculukta lazım olan iyi, huylu, cesur, sabırlı, metanetli, yardıma müheyya şefik bir arkadaşa ihtiyaç vardır. Sonra yola çıkılır. Tarikatta da bu öyledir. Zira tarikat, tarik yol demektir. Hakka giden yol demektir. İyi bir yoldaş, iyi bir yol göstericiye insan arkadaş olursa, kolay yollardan vursatı ilallah edebilir. İyi bir arkadaş yani iyi bir yol göstericiye malik olmayan da yolunu şaşırabilir, yanlış yollara gidebilir. Veyahut kendi başına giderse arzu ettiği yere yevasılabilir yahut varamaz. Ama mutlaka iyi bir arkadaşa, yol bilen bir arkadaşa tabi olan kimse ister tarikatta, ister maddiyatta, ister maneviyatta, muhakkak surette, vuslata nail olur, gideceği yere salimen vasıl olur.